Şahin'in Kadın Halinden herkese merhaba. Güzel bir akşamüstü diliyoruz size. Siz bu programı Ekim ayının başında ki perşembelerden birinde dinliyor olacaksınız ama biz aslında Eylül sonunda bir parkta yapıyoruz. Programın parkta olmasının nedeni aslında dinleyicilerimizin çoğunun yakından bildiği gibi son 4 aydır parklarda akan hayatın bir kısmı tabi. Programımız son aylarda biraz daha ...bu hikayenin kadın hali içinde çalışanlar konusuna kaymaya başladı daha ağırlıklı olarak. Aslı Odman'ın da katılımıyla. Geçtiğimiz haftalarda sürekli takip edenlerimizi hatırlayacaktır. Temizgisi kampanyası ile da benzer bir program yapmıştık. Bugünkü konuklarımız Beyaz yakalı Kalıçapulcular aslında en genel isimleriyle. Ama yanımda şu anda forum katılımcılarından üç kişi var, aslında dört kişi var. ve Biraz birlikte Daha önce biz de programda hiç yer vermediğimiz için Ve katılamayan da bir sürü dinleyicimiz olduğunu Bildiğimiz için Birlikte sohbet edelim istedik Yani nedir bu bir araya gelmenin Ana şeyi Ana katalizörü diyeceğim İstersen Eylem senle başlayayım Yani sonra çünkü Şeyi sormak istiyorum Beyaz yakalı olmak ne demek Çapulcu olmak ne demek ve ikisi nasıl bir araya geliyor Sen beyaz yakalılarla Daha öncesinden de başkan Örgütlenme deneyimlerinden dolayı yakın ilişki içindesin aslında. Dolayısıyla birçok sektörle e, ilişki kurma şansın oldu. Bu gözle baktığımda aslında şeyi merak ediyorum en çok. Gezi öncesi ve gezi sonrası e, beyaz yakalı arkadaşlardan yiyeceğim. <gülüyor> Herhangi bir farklılık var mı senin gözlediğin? Ben Bence var. Şöyle var. ya Aslında yok. Çünkü e, gezi ortaya çıkan şey Beyaz Yakalıların zaten içinde olduğu bir yolla çok uyumlu hani gitti. Beyaz Yakalılar işte çeşitli örgütlerde işte Plazeylem platformu, Biçda, ÇMÇ der işte ben TODAP'ı da e, bunun içinde sayıyorum TODAP der. E, i̇şte başka da örgütler var. Zaten bir yolun içindeydiler ve yani e, sanki o yol büyüdü, genişledi, daha hani şeylerle buluştu. Yani bu örgütten ben bahsetmiyorum da hani Beyaz Yakalıların girdiği o yol büyüdü, genişlediği gibi geldi bana. Özellikle mesela forumlar hani çok önemli oldu. Abbas ve e, Yorçu parklarında forumla, forumlar var. Bunların içinde bizim atölyelerimiz var. Yani Beyaz Yakalı atölyeleri var ve hani başlarda oldukça ...katılım genişti. Tabii yazla... Hani ...birazcık düşme oldu. Şimdi e, yeni yerler arıyoruz. işte yağmura... Dayanıklı. <gülüyor> Dayanıklı. E, ve çok... Ay, iyi, ...iyi bir şey oldu yani. Geziyle birlikte o şey açıldı. E, Geyen olarak aslında o zaman... şey söylemek mümkün herhalde. Belki biraz çoğalmasına ya da... ...daha çok insanın gelmesine mi faydası oldu? Yoksa bakış açısı zaten benzerdi daha öncesinde de. Ya bu beyaz yakalı örgütlenmelerini ben yeni yani bu çağın bu bu emek disiplini altındaki hani insanların yeni bir deneyimi olarak görüyorum. Bunu onun bir devamı olarak görüyorum. Yani bu örgütlerin çoğalmasından falan bahsetmiyorum da beyaz yakaların alanda olması, kendi yaşam pratikleri üzerine kafa yormaları ve onları değiştirmeleri, tüketim alışkanlıklarını hani zorlamaları, hatta kullanmaları yani tüketici kimliklerini hani politik bir kimliğe çevirip kullanmaları işte o bankanın önünde olsun, medya kuruluşunun önünde olsun yapılan <gülüyor> eylemler şeyi o kendi özelliklerini yani bu emek sürecinin içindeki varlıklarını politikleştirmelerini ya, ifade ediyor bence yani. Şey sorusu çok geliyor. Böyle çeşitli yerlerde özellikle de bu işlerle çok ilgili olmayan insanlarla konuşurken... Yani ...nasıl bir ayrım olabilir ki? Niye yani Beyaz Yakalılar diğer platform var tamam yani sonuçta mutlaka Mavi Yakalı Beyaz Yakalı ayrımı var. Bu bir gerçeklik üzerinden e, kuruluyor kuşkusuz. Ama bir yandan da e, forumlarda bunun ayrı bir birime dönüşmesi ve özellikle Beyaz Yakalıların hani kendi içinde... E, Örgütlenmesi diyeyim ya da birbirini dinlemek için ayrıca buluşuyor olmasının mutlaka belli başlı dinamikleri var. Benim aklımda bir şey, birkaç şey var tabii ki bununla ilgili ama ee, bir, bu şekilde bir araya gelmiş insanlardan duymak isteriz. Dolayısıyla mesela her konuşan arkadaşımız kendi adını da söyleyebilir konuşmadan önce. E, bu nasıl bir bir araya gelme oldu? Nasıl buldunuz birbirinizi o forumların içinde? Ben Sefa bu arada. Yazılım sektöründe çalışıyorum. Aslında şöyle oldu. Biz ilk e, Abbasada bunu kurmaya karar verdiğimizde ya bir bakalım başka bir böyle çalışan işçi e, çalışma grubu var mı diye baktık. İyi güvence sizler adında bir grup vardı. Ona gittik ilk önce. Fakat kimseyi bulamadık kendimize başka. Sonra dedik ki madem öyle hani bu gezi e, gezi isyanı şey, gezi ayaklanması şey, gezi isyanı boyunca hani hep beyaz yakaları gördük sağımızda solumuzda. Kendimiz de beyaz yakaladık. O zaman dedik bu hareketin dinami içerisinde bundan beyaz yakılları niye bir araya toplamayalım? ki zaten e, gezi olaylarından sonra parklara taştık biliyorsunuz. Ondan sonra da parklar da yeni bir e, şekil arıyordu kendisine. Dolayısıyla bu şeklin ancak böyle bir e, işçi yani işçi kemiği ile işçi kaburgasıyla oluşabileceğini düşündük. Öyle böylece ilk e, Abbasada anonsunu yaparak kurduk. A Sonra işte yoğurtçuya gidip, yoğurtçuda da kurmak istediğimizde e, Tam ben hani söz alıp kuracaktım ki Yani anonsunu yapacaktım ki Başka bir arkadaş yaptı Be işte beyaz yakalılar masası, çalışma grubu kuracağız falan filan diye Aa süper falan dedik Sonra gittik onunla tanıştık işte e, Pep'ten başka bir arkadaştı kendisi Böyle böyle hani bir araya geldik Neden bir araya geldik? Şöyle aslında Veya neden beyaz yakalılar derseniz Hani şu bir yerde ki hani başka sektörlerden ve başka e, e, işçi karakterlerindense beyaz yakalılar gezi olayları içerisinde çok fazla bulundular. E, bunun sebepleri tabii konuşulur ama e, biz neden bir yere geldik? Aslında şöyle, biz e, aslında ismin anlatarak başlıyorum size. Neden beyaz yakalı? Neden çapulca? Neden beyaz yakalı? Aslında beyaz yakalık ismini kullanmak ilk başta istemedik. Çünkü bize hani e, sermayenin taktığı bir isim gibi geliyordu. Dedik hani ofis çalışanları olsun ama sahada olanlar var işte o olsun bu olsun uymadı. En geniş beyaz yakalılar olduğu için onu tercih ettik. Çapulcular neden aslında? Çapulcular da çekici bir isimdi o dönem. Mesela şu an aslında o isimden biraz da uzaklaşmaktayız. Çünkü biz sadece kendini çapulcu olarak nitelendiren insanlara değil, bunun dışındaki insanlara da ulaşmak istiyoruz. AKP'ye oy vermiş olsa veya olmasa da onlara ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla bizim bir araya gelmemiz gezi sürecinin başlamasıyla birlikte başlayan ancak bunu da aşmak çabasında olan bir sebeple ortaya çıktı. Bizim ilk toplantılarımızda şunu konuşuyorduk. Ya bizim amacımız ne olsun biz bir araya geldik ama amacımız ne olsun şöyle şöyle sohbetler geçlerimizda yani biz eğitim seviyesi yüksek çalışanlarız Dolayısıyla hani gidelim mahallelerde çocuklara eğitim verelim İngilizce kursları yapalım şunu yapalım bunu yapalım gibi böyle sürekli kendi e, kendi sıfatlarımızı başkalarına taşımak üzerine sohbetler dönmeye başladı sonra bir arkadaşımız çıktı dedi ki yani tamam arkadaşlar bunları konuşuyoruz ama Bakın biz de kurtarılması gereken insanlarız aslında. Yani bizim de sorunlarımız var. Gelin bunları konuşalım dedi. O gün bugündür biz bunun üzerinden devam ediyoruz. Kendi iş yeri sorunlarımızı, kendi tabiri caizse sömürüldüğümüz zamanki sorunlarımız veya işte kendi hayatımızda boş zamanımız olması gereken zamanlarda yine iş yerinden kaynaklı sorunları konuşuyoruz. Dolayısıyla bizim bir araya gelmemizin asıl sebebi kendi... Öz sorunlarımız. Bu da beyaz yakalı çalışanlar olmaktan geliyor. Dolayısıyla bu kadar. Peki e, forumlar için şey söyleyebilir miyiz en azından? elli başlı sektörlerin daha ağırlıklı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa daha ziyade e, bu insanların beyaz yakalı olması mı? Yani aslında şunu anlamak için soruyorum. E, biri mesela bir bankada çalışıyor diyelim ki orada bir çarpan etkisi olup o bankadan ya da işte o audit firmasından ya da işte neyse artık hani o e, ne bileyim markada çalışan insanların da gelmesini sağlıyor mu? Yoksa daha farklı, daha tesadüfi bir hani foruma gelen ve gelmişken beyaz yakalı olan insanın e, katıldığı bir e, ilerleme şekli mi var? E, aslında şöyle e, yani e, direniş sürecinde hani bu aramızdaki iletişim kanalları çok açıldı. Hani ben e, dentin sektöründe çalışıyorum. E, hani Mesela bir medya kuruluşu önünde bir e, basın açıklaması gerçekleştirdik. Hani o aslında bizim için inanılmaz bir deneyimdi. E, hiç konuşmadığımız insanlarla hani iletişim kurarak herkesi e, o eyleme çağırabildik ve hani e, aramızdaki iletişim kanallarının çok açı, açıldığı bir e, süreçti geri süreci. E, bundan so sonra oluşan da e, hani daha ne yapabiliriz, nasıl direnebiliriz ve geziyi hani e, nasıl ileri götürebiliriz bunu e, tartıştığımız yerler oldu forumlar e, forumlarda e, hani, böyle değil de daha çok hani yine herkesin yazılımcılar e, reklamcılar banka denetim e, herkesin e, bu dinamik işte iletişim kanalları açıldığı ve böyle e, toplanabildiğimiz alanlar oldu dolayısıyla aslında belli başlı sektörler olduğunu hem söyleyebiliyorum hem de söyleyemiyorum yani daha doğrusu hem öyle anlıyorum hem öyle anlamıyorum çünkü e, e, biraz mesela işte televizyon kanalının önünde eylem yapan grup belli bir sektöre ait değildi. Evet. Farklı sektörlerden e, insanlar vardı. Ama onları bir araya getiren hepsinde aynı şeyi öfkeli olmasıydı. Ama sonra onları bir araya getiren başka şeyler olduğu da fark edildi. Yani onlar oraya bir şey sinirlenlikleri için gittiler ama sonra aslında ne koşullarda çalıştıklarını... Yani benim gözümde şeyi çok canlandırıyor beyaz yakaların bir araya gelme hali. Bu, kadın çalışmasında da kullanılan bir şeydir ya böyle, sadece sen yaşamıyorsun bunu başkasına anlattığında, bunu başkasının da yaşadığını göreceksin. O zaman bir, yalnız olmadığını göreceksin zaten. İki de, bunun da baş edebileceğini birlikte göreceksin. Ve normal olmadığını da ayrıca göreceksin. Yani senden başkalarının da başına geliyor olması bir şey her zaman normal ya da kabul edilebilir, yapmaz. Dolayısıyla ben biraz aslında bu süreci daha dışarıdan bakan, örgütlenmenin içinde olmamış biri olarak Beyaz yakalıların bir tür bir yeriyle tanışma süreci olarak da görüyorum şu anlamda. Ben çok az plazada bulundum yani mesela plazalara girmek zorunda kalmadım. E, sadece belli sebeplerle iş görüşmeler için vesaire gitmek zorunda kaldım. Ve hep anlatılan şeyin nasıl bir his olduğunu oraya gittiğimde gerçekten anladım yani. Şey mesela benim için çok gürkütücüydü. Aynı yerin içinde yoga salonundan işte spor salonuna, kuaförden işte terziye, e, efendim ...başka bir, yani gündelik ihtiyacınız neyse hepsini o binadan çıkmadan sağlayabileceğiniz ve orada çalışabileceğiniz, işte kahve de alabileceğiniz, her türlü yemek de bulabileceğiniz ama tamamen kapalı bir ortam orası. Dolayısıyla sizi zaten bırakın hani bir diğer plazadakinin neler yaşıyor olduğunu düşünmeyi, muhtemelen ailenizdeki insanları bile çok daha az görmeye çekecek veya itecek bir şey. Dolayısıyla... Herkesi evden çıkaran süreç, aslında herkesi sokağa döken süreç. Beyaz yakalıları da herhalde plazanın dışına döktü. Dökünce de bir de baktı ki öbür tarafta da benzer bir şey oluyormuş. Bir de galiba insan kendisi sürekli aynı şeyi yaşayınca belli noktalarda kabul edilebilir gelmeye de başlıyor. Bir de beyaz yakalıların şöyle bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Bir sürü faydası var. Yani işte belli bir prestiji var. İşte sigorta vesaire diğer konularda yan faydalar konusunda işte bir sürü şirketlerin sağladığı şeyler var. Böyle bakıldığı zaman sanki böyle bunları hak etmek için böyle çalışmak gerekir gibi bir yaklaşım var zaten. Dolayısıyla bence beyaz yak ve kaybedecek çok fazla şeyleri var ayrıca beyaz yakılların. Dolayısıyla örgütlenmesi de en zor gruplardan biri olduğunu düşünüyordum ben hep Ta Plaza grubunu duyduğumdan beri. O yüzden biraz hani Ayça'nın söylediğinden şeyi anlıyorum. Geziden, gezi'deyken biz gezi sürecinde plazadan dışarı çıktığımızda Aslında gördüğümüz şey Başka yerlerde dedi bizim gibi olan insanların olduğuydu Peki bu tanışma e, yani Biraz şeye gelirsek yani Bir karşı duruş direniş diye tanımlıyorsunuz zaten bunu da e, Mesela beyaz yakalılarla buluşmaya başlayan biri Ofisine gittiğinde döndüğünde kendi sektörlerinizi düşünerek cevap verebilirsiniz buna Neleri fark eder? Yani nelerden rahatsız olmaya başlar mesela? Öncelikle tabii ki beyaz yakalılar içinde çok fazla farklı alan var. Hepsinin birbirinden farklı bazı e, konular olsa da sorun olarak birçok da ortak noktası var. Aslında sizin başlattığınız gibi şöyle mesela siz sizin e, olabildiğince plazanın içinde kalmanızı empoze etmeye çalışırlar. Yani oyun oyun alanları koyarlar, yoga salonları koyarlar yemekhaneler mekaneler koyarlar işte kendinizi iyi hissedeceğiniz her şey. Yani kreş bile koyarlar olursa. Hani bunu tabii ki yasal olarak bu arada hakkımız ama onu yasa, yani yani keyf, keyfi olarak uyguladıkları yani şunun için uyguluyorlar genelde. Siz daha çok orada kalabilindi. Ee, biz mesela ilk kere ilk kez gelen birisi beyaz yakalarda ne görür? Aslında bir kere kendisinin böyle kendisinin işçi olmadığı hayalliği varsa bir kere bu yıkılır. Yani kendisinin gün boyu sömürülmediğini düşünüyorsa bu yıkılır. Veya kendisinin hele, hele ki ben yazılımcıyım mesela bizde şu vardır. Her an bir yazılımcı patron olabilir veya zengin olabilir hayali vardır. Yani ki çok müsaittir de sektör göreceli olarak. Bu, bu hayal de yıkılır. Çünkü bakarsınız ki sizin gibi zaten onlarcası var burada. Yani bir saniye. Hani ben farklı değilim. Ben aynıyım. Ve bu hayal satılıyor. Evet, ve bu bizi biz kandırılıyoruz. Biz aslında neredeyse patronun ajanı olmaya doğru gidiyoruz. Çünkü hani ne kadar onun gibi olmaya çalışsak, onun çıkarlarını savunmaya o kadar yatkınlaşıyoruz ve bu aslında bir facia. Kendimizden ödün veriyoruz. Mesela şunu fark ettik. Yani biz mesela fazla mesai oturum yaptık yaklaşık 3-4 hafta önce. Fazla mesai ve zaman konulu iki oturum yaptık. Orada gördük ki biz bazen kendimiz bilerek fazla mesaya kalıyoruz, isteyerek. Çünkü hani kendimizi daha önemli hissediyoruz. Veya zaten işten çıkınca yapacak bir şeyimiz kalmamış yani o kadar çok işe vakit ayırıyoruz ki işten çıktığımızda kendimize ait bir yaşantımız kalmamış işte neden zaten işten çıktığımızda ne yapıyoruz hemen plazanın içindeki yoga salonuna gidiyoruz yine veya işte yine başka bir kulübü oluyor fotoğraf kulübü mü oluyor daha büyük plazalarda bankalarda mesela fotoğraf kulübü olabilir sanat kulüpleri olabilir onlara gidiyoruz dolayısıyla hani biz zaten bazı şeyleri kendi kendimize yaptığımızı görüyoruz. Dolayısıyla kendimize özel gördüğümüz hiçbir şeyin artı olarak bir artı olmadığını ve kendimize özel olmadığını da fark ediyoruz. Dolayısıyla bu aslında büyük bir acı ve şunu da görüyoruz. Biz aslında fazla fazla, fazla mesai yapan insanlarız ama bunun karşılığını hiçbir zaman alamıyoruz. İşte böyle terfi yalanları gibi işte veya sen de çalış, güzel çalış beni işte şunun gibi olacaksın böyle olacak, şöyle güzel olacak falan diye yıllarca kariyer hayalleriyle kandırıldığımızı fark ediyoruz. Çünkü zaten o sektörde 15 yıl çalışmış bir insan gelip yanımıza oturduğunda bize her şeyi önümüze kitap gibi serebiliyor. Dolayısıyla diyoruz ki yani biz kandırıldık. Biz aslında bir hayal içinde yaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi örgütlenmenin de yararlarından biri olan yanımızda canlı örneğini görüyoruz. Budur. Bir yandan da galiba çok yaşa dayalı ve cinsiyete dayalı bir ayrımcılık da söz konusu şu anlamda. Ee, çeşitli şekillerde iş görüşmeleri e, yapılan ortamlarda bulunmam gerekti. Ee, ya da bunlara şahit oldum, dahil oldum. Ve işte bir kadının evli olup olmadığı, bir erkeğin evli olup olmadığından daha önemli. Ee, çünkü bu onun hamile kalma ihtimalini beraberinde getiriyor. Eğer çocuğu varsa, çocuğunun yaşı önemli. Bu onun ne sıklıkta ofisten çıkmak zorunda kalacağını söylüyor. Bir de bunlar artık birazcık ...öğrenilmiş şeyler olduğu için de iş görüşmeleri yapanlar, işverenler tarafından... Direkt de sorulan şeyler olmaktan e, uzaklaşıyor. Bunun erkekleri de içeren versiyonu aslında zaten tam Seffa söylediğin... ...ne kadar sosyal olduğu. E, yani şimdi dışarıda çok böyle hobisi varsa, hafta sonları oraya buraya gidiyorsa... ...işte bileyim ailesine çok düşkünse ve ailesi başka bir şehirdeyse... ...ve onları sık sık görmek istiyorsa bir hafta sonu her burada kal dediğimizde kalmayacak demektir. Akşam onlara vakit ayırmak isteyecek demektir. Ve bunların gözetildiğini biliyoruz işe alımlarda ve performans değerlendirmelerde. Dolayısıyla artık orada bir insan olarak değerlendirilmiyoruz aslında hiçbirimiz. Eğer kadınsak işte doğurma potansiyeli olan ve bu yüzden uzun izin alma potansiyeli olan ve sonra da o çocukla uğraşmak zorunda olduğu için daha az verim almak durumunda kalınacak olan şeylere dönüşüyoruz. Erkeksek de buna ek olarak, buna ek olarak değil, bundan farklı olarak, kadınlarda bir de bu, bu var, bu söyleyeceğim var ek olarak, tersini söylemek istedim. Bu söylediğim gibi ne kadar azsa bizim için o kadar iyidir bakışı var aslında. Ee, politik görüşlerin de bir şekilde anlaşılmaya çalışıldığı e, kilit sorular falan kullanıldığını biliyorum ben. Yani doğrudan bir insana hangi partiye oy veriyorsun diye soramıyorlar ama ...bunu nasıl anlayacaklarına dair böyle belli başlı taktikler var, insan kaynakları taktikleri. Zaten onun üzerinden aslında bir insanı başından bir şekilde ne kadar kullanabileceklerine karar verip ona göre alıyorlar. Bu anlamda sen de aslında büyük bir firmada çalışıyorsun, bir plaza ortamında çalışıyorsun ve bir kadın olarak çalışıyorsun. Sen, bilmiyorum hani benzer şeylere maruz kaldın mı ama belki etrafında olmuştur. Hani bir kadın olarak plazada çalışmanın, giyim kuşamdan, işte makyaj yapmak zorunda olmanın beklenmesinden, işte bu anlattığım diğer şeylere kadar ne gibi ekstra etkilerini görüyorsun? Demin sen de söyledin, hepimiz birer tüketici haline geliyoruz. Yani plazalar hani girdiğinde zaten birer alışveriş merkezi. Kapısında standlar var, asansörlerden çıkarken hani reklam panoları var. Ee, ne bileyim hani aşağıda bir sürü dükkan var ve hani sürekli etrafında alışveriş yapan insanlar hani var. Aynı marka hani çantaya giymekten, aynı, hani e, kullandığın arabanın, kullandığın telefonun prestij hani meselesi yapıldığı bir şey. Dolayısıyla sen de hani o marka telefonu kullanmıyorsan zaten hani o grubun içerisinde değilsin. Bir sosyal dışlanma ve mobbing yaşıyorsun. Hani kadınlar kimi özelliklerini böyle kullanmaya, hani duygusal ve hani dış özelliklerini kullanmaya mecbur ediliyorlar aslında. Ee, bir de şöyle bir şey var, hani mavi yakalı işçilerde mesela kadınların esnek hani çalışmaya zorlanması, e, ne bileyim kayıt dışı çalışmaya zorlanması, bunları görürken e, mesela ofis çalışan ve beyaz yakalı e, çalışan kadınlarda bu sömürüyü çok açık görmüyorsun. Mesela şöyle, e, Kamuda da mesela iş alımlarında yıllarca kadın çalışan almamakla övünen hani kurumlar var. E, kadın mesela CEO'lara bakıyorsun. Benim çalıştığım şirket hani büyük finans kuruluşu. Bir tane kadın siyosu var ve o CEO kendini bu şeye hasretmekle, e, gece geç mesailere kalmakla falan ünlü. Kadınsan e, şey demek zorunda kalıyorsun. Çok çalışırım, özveriliyim, di, hani direnirim. Ancak böyle e, hani bir, bir takım ödünler vererek hani beyaz yakalılarda mavi yakıllar kadar açık ve sarih olmuyor hani kadının yokluğuyla anlıyorsun mesela o işe zor giriyorsun bir kadın olarak e, girdikten sonra da e, ben mesela şu an şey yaşıyorum e, işim şöyle bir iş 3 sene 4 sene deneyim kazandıktan sonra sektörde yönetici olarak geçebildiğin bir iş okul olarak görülen bir iş e, bakıyorum Erkek hani arkadaşlarımdan daha zor geçiş yapıyorum, daha az paralara geçiş yapıyorum. Ee, i̇lk önce girmekte zorlandığım iş, bir bakıyorsun kadın çalışanların daha fazla olduğu bir iş haline geliyor. Çünkü emeğin daha değersizleşiyor. Aynı parayı alıyor gibi görünürken aslında e, hani aynı eğitimi aldığın arkadaşın başka yerlerde daha iyi yerlerde çalışıyor. Demin anlattım mesela işe giriş koşullarında, e, mülakatlarda açıkça sorulan sorular var hani. Evlenecek misin? Ne zaman evleneceksin? 30 yaşında evli olmayan bir kadın aslında şey gibi görülüyor. Tamam hani evlenmeyecek, evde kaldı, kendini hasredebilir bu işe. Ya da şöyle evliysen, yeni evlendiysen şöyle şeyler soruluyor. Çocuk yapacak mısın, düşünüyor musun? Sen de şöyle demek zorunda kalın. Yok işte yüksek lisans yapıyorum, çocuk düşünmüyorum. Ya da ne bileyim işte ev aldım, devam edeceğim işime. Böyle ödünlerle aslında işe geliyorsun. Mesela disk... E araştırma yeni bir rapor yayınlamış. Şey diyor, erkeklere göre iki kat daha fazla işsiz. Hani kadın. Bu anlamda. E, ofis çalışanlarında böyle. Yeni istihdam paketi var mesela. E, şey diyor, ben gelirken yazdım bunları. E, i̇stihdam paketinin kadınlara ettiği şeyler. Kadınlara yarım gün çalışma, çocuk sayısına göre kademeli emeklilik, 24 hafta annelik izni, çocuk 3 ve ya da 5 yaşına gelene kadar çalışmama, iş yerine kreş açılması, doğum yapan kadına işe dönüş garantisi. Şimdi şöyle bakıldığında hani bir kadının buna karşı olması komik aslında hani. Neden karşı olayım ki böyle şeyler bana hani sunuluyorken. Fakat şöyle bu mürakatta bile hani seni buna göre seçen hani zihniyet tabii ki bu e, ters tepecek. Hani eee Baktığında mesela kreş açılması ve benzeri bir sürü şey varken kadını teşvik eden bunlar hala uygulanmıyor ve e, hani karni büyüyen bir kadına ofiste yer yokken ya da ne bileyim kapı arkalarında emziren kadın görmek hani hiç kimsenin hoşuna gitmiyorken böyle bir teşvik paketi de kadınların hani işe alınmaması ya da ne bileyim emeğinin gerçekten hani daha ucuzlaması anlamına gelecek. Çünkü bir yandan da aslında okuduğum maddeler bir kazanım gibi görünmekle birlikte anlattığımız gibi çok sert koşullarda işe alım yapan ve insanları çalıştıran bir sürü büyük şirket aslında sırf bu yüzden istihdam etmeyecek. Çünkü alırsam işte işe dönüş garantisi vermek zorundayım, vermezsem şu kadar tazminat ödemek zorundayım, işte yarım gün çalışmasını göz ardı etmek zorundayım, yani daha doğrusu bu hakkı gibi görünecek deyip aynen dediğin gibi ...o zaman istihdam etmemek daha az maliyetli bir şey gibi görünecek. Çünkü bir kota uygulaması ya da zorunluluğu yok. Türkiye'de hala kadınların e, plazalarda ya da aslı bütün sektörlerde e, bulunmasıyla ilgili. Sadece prestij için bazı firmalar işte yüzde şu kadarımız, yüzde bu kadarımız, yönetim kurulumuzun bilmem kaç kişisi filan gibi şeyler söylüyorlar. Ama hani bunların da büyük oranda Dostoyal Sıfı'yı işte görsün e, tarzı yaklaşımlar olduğunu biliyoruz. E, aslında... Bir de şu var, bu plazalarda çalışmak konusuyla ilgili bu yandan sağlanan faydalar yani işte orada çalıştığın zaman sana araba veriliyor, işte orada çalıştığın zaman özel sağlık sigortası ekstra yapılıyor vesaire gibi bir sürü şey var. Ve bu dışarıdan bakıldığında işte bu insanlar ya sonuçta tamam iyi koşullarda yaşıyorlar ve çalışıyorlar. Bakışının oluşması neden yaratan bir şey oluyor. Ama şunu mesela ben çok iyi biliyorum, özel sağlık sigortam olduğu için ben hafta içi mesai saatleri içinde doktora gidemiyorum. Ve bazı doktorları e, bu yüzden kaçırıyorum. Ve benim gibi çok fazla insan olduğu için asla devam alamıyorum. Çünkü size verilen cevap şu oluyor. E, özel sağlık sigortam var. Şeyi hatırlıyorum. Benim annem de çalışan çalışan biriydi. Biz hasta olduğumuzda rahatlıkla gelebilirdi. O gün doktora gitmek istediğinde rahatlıkla gidip doktorunu görüp geri işine dönebilirdi. Mesela benim bunu önceden ayarlayıp ya iznimden kullanmam ya da neden özel sağlık sigortamla yapmadığımı söylemem ya da özel sağlık sigortam varken neden iş saatleri içinde gidiyor olduğuma ikna ediyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla mesela o arabanın da aynı şekilde sizin geç kalma şansınızı ortadan kaldırdığını, aynı trafiğe sizin de toplu taşıma açılara birlikte girdiğinizi kimsenin gözetmediğini ve başka bunun gibi bir sürü şeyi. Ee, verilen, laptop, verilen laptop ve blackberry'lerin mesela sürekli aslında işe bağladığını yani onlar hediye değil yani. Zincir gibi bir, bir anlamda. Aynen öyle. Yani maillerinize sürekli bakmanızın beklenmesi demek bu. Hatta bu artık o kadar alışkanlık haline gelmiş ki ben şeyi gözlüyorum. E, laptop vermeyen kurum bile akşam eve gittiğinde çünkü herkesin evet. evinde bir şekilde internet ve bilgisayar. bir şey bunları. Kazanılmış bir şey. Bizde kendi laptopunu getiriyorsun işe. Sonra eve götürüyorsun. Çalışmaya devam ediyorsun. Peki amortismanı ödüyorlar mı? Yok canım. <gülüyor> ben de öyle tahmin etmiştim. O sonuçta yani sen kendin arabanı kullanabiliyorsun ve amortismanını ödemiyor. Bunun en hani kötü şekli aslında sağlık sigortası. Hani sana büyük limitlerle hani ne bileyim yatarak tedavide sınırsız limitler koyabiliyor. Fakat mesela ben maslakta çalışıyorum. Hani 5 günlükte yakında bir kamur kurumu yok, bir devlet hastanesi yok. Hani parasız alabileceğim bir sağlık hizmeti yok. Ve senin hani mesai saatleri içerisinde o izni alamaman da aslında sağlık hizmetini çok pahalıya alman demek oluyor ve e kullandığın hani mesela hastane e markalaşmış oluyor. Ticari bir zihniyet, hani sen bulunduğun sosyal sınıfın gittiği başka bir hastaneye gidemiyorsun. Hani çünkü ayıplanıyorsun. Ve e gittiğin yerde de o sigortan kötüye kullanılıyor. Hani belki alman hani alma gereken evet tahlil yap yapılıyor. Hani bunlarda çok göz boyayan şeyler oluyor bu anlamda. Bir de bir yazım ötesi de var aslında. E şimdi evet bu tür eksiklikler var ki zaten hani maaşlarımızın da bu anlamda çalıştığımız yerlerle ya da hani gösterdiğimiz görkemle paralel olmadığını da bir söylemek gerek. Ee, ve ayrıca hani özellikle satış tarafında ya da hani müşteri firmanın müşterisiyle birebir ilişkide olan insanlarda özellikle şey beklentisi de çok oluyor. Hani senin normalde sosyal sınıftan bahsetti arkadaşım aynı şeyden söz edecektim. Hani işte ortalama bir kot, bir tişört giyip normalde gezebiliyorken ya da belki biraz daha resmi bir kılıkla işe gidebiliyorken e, bu tür toplantılarda hani çok çok daha böyle daha üst sınıfa giren bir takım yerlerde çeşitli renderlar ayarlamanız ya da hani o sınıfa uygun olarak giyinmeniz falan beklenebiliyor ve birçok firmada da yine bunu kendinizin karşılaması ve hani normalde de işe bu şekilde gelmeniz falan gibi beklentiler de olabiliyor. Ki burada galiba şey çok önemli bir yandan da söylediğin gibi aslında o gölkemi, o gölkemi hak eden maaşlar alınmıyor Hayır. ama ...öyle giyinmeniz, öyle yerlerde yemek yemeniz, toplantıları öyle yerlerde yapmanız... ...her zaman parlak, ayakkabılarınızın her zaman parlak olması için aslında... ...arabadan inip, kapalı bir alana girip, tekrar arabaya binip, oradan da işte falan oturup... ...çünkü otopark aramayıp, yani çok olağanüstü koşulların olması gerekiyor ve Türkiye'de bunun... ...hani Türkiye'de yaşayan insanların yüzde kaçının hani böyle koşullara sahip olduğunu tahmin edebiliyoruz en azından. Ama bakınca... Ee, ...bu... Sen hangi sektörde çalışıyorsun bu arada? Yazılım sektöründe. Erkek egemen bir sektörde çalışıyorum. <gülüyor> evet değil mi? Bilgisayar ve yazılım sektörü özellikle zaten çok fazla kadının olmasını beklenmediği e, sektörlerden biri. E, bunu şunun için sordum. E, bu aslında belli sektörlere özgü bir durum da değil. E, yani sadece yazılım, sadece avukatlar, sadece işte e, finansçılar vesaire değil. Bu present bull olmak denen şey e, böyle artık çok böyle gazetelerdeki iş ilanlarında neredeyse artık her şeyin içine sıradan bir kelime olarak yazıldığı için insanlar da onu pek önemsemeden geçiyorlar. Ama e, Tanrı Bora'nın bir yazısı vardı bununla ilgili. Bu e, aldıkları maaşın büyük bir kısmını giyinmek zorunda oldukları kıyafetler yüzünden kredi kartına yatırmak zorunda olan bir de ikincisi sürekli kendine yeni yatırım yapmak zorunda ve geliştirmek zorunda olan bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi eleme ile. Ya bir zanaatkar zaten onu yapmaya devam ederek aslında kendini geliştirmiş oluyor. Ama entelaküel bir alandaysanız ikinci bir dil öğrenmeniz, işte o alanda çıkan yeni mevzuatı öğrenmeniz, onunla ilgili ekstra şeyler edinmeniz, bir sürü kurslara gitmeniz, bir sürü şeyler yapmanız bekleniyor. Bütün bunları o az önce anlattığımız aslında plazadan çıkabildiğiniz zamanlarda yarattığınız fırsatlarla, yapmanız gerekiyor. Şu açıdan da çok acımasız bir sektör e, var tabii karşımızda. Yaş konusu. Yani siz mesela 35 yaşına geldiyseniz ve bir sürü sektörde yönetici kademine varmadıysanız zaten e, CV'niz eleniyor. Yapılan görüşmelerde, şey yapılan başvurularda ya da hakettiğinizin veya kalifikasyonunuzun çok daha altında bir pozisyon teklif ediliyor veya öyle maaşlar e, teklif ediliyor. Dolayısıyla bu e, Hani boşuna mı okuduk diye bir kitap vardı bununla ilgili geçmiş yıllarda çıkan hani onca yıl okuyup ondan sonra da sonuç olarak hani belli bir öyle bir havalı böyle işte babanın annenin dışarıdan bizim de işte oğlan kız burada çalışıyor diye böyle belki daha mutlu olarak göstereceği yerde aslında beş yıl sonra oyun sonu ne olacağını bilmeden e, ve aslında performansını değerlendiren kişinin bazen çok subjektif yorumlarına göre kaderinin belli olduğu e, ve ...çok kurumsallaşmış gibi görünüp aslında hiç de öyle olmayan yerlerden bahsediyoruz. Bu anlamda mesela ee, işten atılmalar konusu yani hem bu sigortaların daha eksik yatırılması meselesi hem de... ...sözleşmeli çalıştırılıp işten atma gibi göstermeyip hani sözleşmenin yenilenmemesi, işte çeşitli sebeplerle... ...sözleşmenin başka bir şeye dönüştürülmesi gibi yöntemler var hepimizin gayet iyi bildiği. E, bununla ilgili mesela bu grubun ekstra olarak konuştuğu, yaptığı bir şey var mı? Biz şey yapıyoruz Belli konuları ele alıp Şimdi çalışmaya başladık Mesela fazla mesai üzerine bir atölye yaptık Ve oradan bazı sonuçlar çıkarttık Onları şey yapıyoruz Belli sloganlara çeviriyoruz Daha alınabilir hale getiriyoruz Ve hani Mesela onları kullanacağız bundan sonra Bir yandan da hani bir birikim oluyor Buna benzer şeyler oluyor. Buna dair bir e, oturum da yaptık aslında. E, ha, şuydu ekonomik kriz ve iş güvencesi konulu bir oturum daha yaptık. Hatta çeşitli üniversitelerden hocalar geldi. iki üniversiteden galiba. E, kendileri bize ekonomik kriz hani tabii ki öngördükleri ve hepimizin hem fikir olduğu ekonomik krizden bahsettiler. Hem de bu ekonomik krizde ya da öncesinde iş güvencemizin yani aslında olmayan iş güvencemizin olmamışından bahsettiler. Nitekim Hani bize hep şey gelir, beyaz yakalılar göreceli olarak işlerini kaybetmezlerdir. Ama mesela 98 kriz yanlış hatırlamıyorsam, Amerika'daki finansal krizde bir sürü orta seviye beyaz yakalı işinden oldu yönetici kademesinde. Hepsi tabii şok oldular. Nitekim Türkiye'de de benzeri oldu. Büyük bir firmada işten çıkarımlar yapıldığında beyaz yakalılar... Ambulanslarla evlerine gittiler yani hani fenalaştılar çünkü beklemiyorlar böyle bir şey ve hani kendilerini farklı gördükler için de bu bir de hakaret olarak geliyor onlar hani bir e, onurlarının zedelenmesi gibi geliyor tabii ki burada gerçeklikle karşılaşıyorlar aslında beyaz yakıllı bizlerin örgütlenmesinin de önemi burada ortaya çıkıyor biz elbet ki yarın veya bir gün bir kriz olduğunda Buradaki birçok arkadaşımız işsiz kalacak. Mesela ben işsiz kalacağım büyük ihtimal. Çünkü kimsenin bir kriz anında yeni bir yazılma ihtiyacı yok. Ve aramızda reklamcı olanlar var. Beyaz yakalı olarak. Kimsenin yeni reklamlara özellikle banka sektöründe ihtiyacı olmayacak. Yani kısacaklar buralarda. Dolayısıyla potansiyel olarak en ufak krizlerde bile hepimiz gayet de işsiz kalma potansiyeline sahibiz. Bir de tabii daha göreceli olarak yüksek maaşlar aldığımız için. Diğer çalışma arkadaşlarımızdan işte fabrikada çalışıyorsak veya Diyelim ki bankada çalışıyoruz bir kasiyerden daha fazla Maaş alıyor. ya tabi o da beyaz yakalı ama mesela bir reklamcı ondan daha fazla Para alacağı için Daha gidesi bir arkadaş oluyor kendisi Dosya var evet yani iş güvencesine yönelik çalışmalarımız oldu Ama tabii ki bu şey gibi Kendimize şunu Anlatmak üzerine oldu yani bir iş güvencesi diye bir şey yok arkadaşlar Hani Zaten işveren sizi istediğinde işten atıyor. Sadece nasıl attığı değişir. Yani ya e, kıdem tazminatınızı alırsınız ki bu da zaten kıdem tazminatı da hani yok edilmek planları olan bir konu. Ya kıdem tazminatınızı alıp gidersiniz ya da almadan gidersiniz. Hani sadece bu değişir. Yoksa sizin işinizi güvence altına alan hiçbir mekanizma şu an mevcut değil şey daha söylemek istedim. Ee, hani evet biz işsiz kalmayı genellikle ekonomik krizle bağdaştırıyoruz. Doğrudur hani en geniş işten çıkarmalar e, bu dönemlerde oluyor ama hani benim karşılaştığım iki iki farklı firmada ve iki farklı olay oldu. Hani tamamen keyfi firmanın stratejisini değiştirmesinden dolayı e, yani biraz kaba tabir olacak ama bu aç gözüzlük yani e, ve sırf bu stratejinin değişmesinden dolayı işte buna uygun yeni bir organizasyon şeması oturtalım. Ee, ...ve bununla ilgili işte bir çalışmalar yapalım, hepinizin kişiliklerini test edelim gibi gibi... Ee, ...bu tür çalışmaların neticesinde de işsiz kalan bir sürü arkadaşımız oldu. Yani bir anda hani e, tıpkı bir ekonomik, ekonomik kriz anındaymış gibi toplu bir şekilde işten çıkarılan bir sürü kişi oldu. Ee, bir bir gözlemi daha aktarmak istiyorum. Hani Sefhan söylediği de bağlantı olarak hani... E, çok çabuk eskiyoruz. Hani gerçekten şey hani mesela e, biraz daha sanki kalıcıymışız gibi görünüyoruz dışarıdan ama değil. E, yani bu şekliyle dediğim gibi hani firmanın e, şey işte yeni stratejileri, yeni iş yapış şekillerine vesaire uygun yeni elemanlar geldiğinde bunlar yönetici kademesinde dahi olsa hani yani 7 aydan sonra artık verimsiz gözüyle bakılıyor ve işte onun üzerine birkaç tane daha yönetim kademesi daha açılıp işte o kişinin bir şekilde bertaraf edilmesi falan sağlanabiliyor. Yani gerçekten benim ...gözlemlediğim ve hani e, okuduğumda bu şekilde hani 7-8 ay civarında artık insanlar verimsiz kabul ediliyorlar ve... ...bir şekilde ya dışlanıyorlar hani bir, bir, çeşit, bir çeşit mobbing'e uğruyorlar ya da direkt olarak işten çıkarılıyorlar. Tam da aslında gelmek, bir sonra gelmek istediğim konuya gelmiş oldum, o da, da mobbing e, konusu. E, bir yandan da çünkü aslında e, o plazaların içinde yine demin anlattığımız gibi... Işte ...bütün bu kurallar bilindiği için, mevzuatlar bilindiği için vesaire... İnsanların gördüğü şiddet biçimleri de çok farklı ee, ve bunlar aslında doğrudan gösterebilir şekilde değil yani, da, yani elle gösterebilir şekilde değil. Hani bana bunu yaptı, e, bana şöyle yaptı, şöyle dedi, şu şekilde hakaret etti gibi olmuyor çoğunlukla. Satır aralarına karıştırılmış, mail dillerine bulaştırılmış, işte herkesin yaptığı bir şey sorun değilken sen yaptığında soruna dönüşmüş vesaire gibi böyle çok kişiye özgü e, yöntemler oluyor. Mobbing bir de tabii Türkiye'de çok yeni yerleşmekte olan bir konu. Böyle insanların kafasında da bir kavram olarak yeni oluşuyor, yeni oturuyor. Bu, hem senin anlattığın bu iki örnek aslında, hem bu mobbing meselesi, hem bir işte şeyin özellikle bir de taciz var. Özellikle yöneticilerden ve daha üst düzey, yani kendilerinin üstünde çalışan erkekler tarafından uğradıkları taciz çeşitleri var muhtelif. Ee, ve bunlar da aslında bu işlerin birer parçası gibi algılanıyor ve buna tepki gösteren, kadına tuhaf bakılan çok yer biliyorum ben. Yani nasıl yani sen burada bu pozisyona geleceğim, bunun olacağını bilmiyor muydun? Yani tabii ki de ben de yemek yiyeceksin, tabii ki de ben istediğim, çağırdığım zaman geleceksin. Tabii ki de ben seni nasıl görmek istiyorsam öyle giyineceksin gibi. Ee, ve aslında bunların hala çok da yasal olarak takip edilebildiği ve doğrudan yaptırmanın e, görülebildiği bir ülkede yaşamıyoruz biz. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu işin bir sendikalaşma boyutu galiba e, biraz mühim yani şu anlamda. Sektörlerin kendi içinde belli başlı sendikaları var bildiğim kadarıyla. Ama bütün bu konuştuğumuz işte iş taciz, bu gibi keyfi işten çıkartmalar, e, bir sürü konularda şeyden e, kazançtan çalmalar, yani o kişinin hak ettiğinden çalmalar ve benzeri gibi konularda e, bu kişi o plazanın dışına atıldığında, itildiğinde gidebileceği ve onunla birlikte mücadele edebilecek bir yerden bir yapıdan bahsedebilir miyiz şu anda? Sendikalar işçi sınıfının hani gelişkin mücadele örgütleri ve hani arkalarında yüklü bir hani tarih var emek mücadelesinin hani birikimi var. Fakat e, sendikanın mücadele tarzıyla mevcut e, iş disiplini, emeğin disipline edilme hali, emeğin yönetimi belli bir uyum içinde yani uyum derken hani o çatışmayı açacak oradaki sömürü mekanizmasını gösterecek bir tarzda olması gerekiyor. Sendikaların bugünün emek disiplinine, emeğin e, yönetimine uygun yeni bir şekil araması gerekiyor. Bunun için mesela ben bizim gibi e, yani bu şeylerin mesela forumların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani eee ...yeni bir mücadele tarzının ortaya çıkması için ve e, şeylerin de bu BİÇ'te PEP gibi örgütlerin de hani önemli deneyimler biriktirdiğini düşünüyorum. Mesela mobbing gibi bir konu bizim için çok açıcı. Çünkü mobbing hem emek sömürüsünün hem cinsiyete dayalı adaletsizliğin ve başka şeylerin üst üste hani biriktiği bir yer. Ve şunu gösteriyor, senin söylediğinin yani destekliyor. Rum tabii şu şunu destekliyorum yani in, sen insanlıktan çıkarılıyoruz gibi bir şey demiştin fakat aslında bir çeşit insanlığa çağrılıyoruz yani bizim bir kişilik kurgumuz hani e, emek sömürüsünün konusu haline getiriliyor e, bu anlamda bir kişiliğe çağrılıyoruz o yüzden mesela kariyer yapacak çocuk yapmayacak işte evlenmemiş ya da şunu bunu tercih etmiş bir insan hani tarif ediliyor. O iş için odur ama başka bir iş için başka türlü hani bir kişiliktir. O kişiliğe girmen bekleniyor. Mesela bir arkadaş şunu diyordu. Ben agresif olduğum için bu işi aldım. Fakat artık agresif olmak istemiyorum ve bu işten çıktım. Çünkü o işle kendi agresyonu ya da kişilik özelliği hani bütünleşmiş durumda. Bugünün mücadele örgütlerinin hani buna bir ee, cevap yani bu üretebilmesi gerekiyor. O anlamda senin söylediğin başka bir şey daha vardı ona da hani itiraz değil aslında bunlar ama itiraz edeceğim. Ee, sen şi, e, Çünkü doğru söyledikleri e, ama perspektifi değiştirmek belki gerekiyor. Bugün mesela e, per performans sisteminin objektif kriterlerinin olmasını istemek işte işe alımlarda işte adil bir şeyin e, olmasını istemek bunlar tabii ki bizim hakkımız fakat bu bu talepler üzerinden yani bunları şeye benzetirsek eski e, emek mücadelesinin hani haklarının e, ve kazanılmış haklarının korunması ve o, o hakların hani üretilmesi üzerinden düşünürsek bugün yeni haklara bunlarla birlikte e, yeni haklara ihtiyacımız var çünkü bugün objektif performans kriterleri bizi objektif olmayanlardan daha az sömürecek değil çok çok daha hani kuvvetli sömürecek. Çünkü ben onu çok daha fazla kabulleneyeceğim. Zaten yatırımımı o kişiliğe sahip olmak ve bu sayede o işte o parayı kazanmak, hayatımı hani öyle yaşamak. Yani işle hayatı ayırmıyorum da hani fazlasıyla. Bugün mesela ben hani bir hani düşündüğüm zaman bedensel bütünlük, ruhsal bütünlük, kişiliğin ...bütünlüğü gibi... E, ...hakların... ...yani mesela mobbinge karşı ve... ...performansa karşı... ...işte bu işe alımdaki adaletsizliklere karşı... ...bu tür yeni hakların... ...yani bu, bu tür ilkelere dayanan... ...yeni hakların üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir de galiba mobbingin çok muhtelif... E, ...şekilleri var. Bu illaki belli şekillerde... ...o kişinin kişiliğinin doğrudan taciz edilmesi değil. Aslında yaptığı işin... E, Tabii o kişinin bir anlamda herhalde işlevsiz hale getirilmesi de olabiliyor. Senin de bir örneğin var galiba bununla ilgili. Evet evet benim bir arkadaşımdan bankada büyük bir bankada çalışan arkadaşımdan duyduğum bir örnek var. <gülüyor> tabi ki hani e, bir kadın arkadaşı hamile kalıyor. E, sonra zaman içerisinde onun üstündeki sorumlulukları tek tek alıyorlar. Öylese böyle olunca hani insan doğası mıdır nedir bilmiyorum tabi de. Kişi kendini gereksiz, orada faydasız hissediyor ve e, hani o işten çıkma eğilimine doğru gidiyor. Ki çıkıyor da genelde. Ki hani arkadaşımın anlattığına göre bu arkadaşı işten çıkmayı ciddi ciddi düşünüyor. Çünkü orada faydasız fazlalık ve hani e, anlamsız hissediyor kendisini. Dolayısıyla e, hamileliğinden ötürü işinden olacak. Ha, tabii ki yani bunu kim aslında bu güzel bir şey gibi gözükebilir belki göremeyen için nedir hani hamile rahat rahat rahat çalışsin üstündeki işleri hafifletiyorlar sıkıntı yok falan ama bu öyle değil tabii ki çünkü çocuğu çocuğu olan bir anne veya baba bile olabilir belki de bilmiyorum ama daha çok anne verimi düşecektir daha daha az mesai kalabilecek işte işi işinde mesela öğlen bile çocuğuyla ilgilenmesi gerekebilecek. İşte zaman zaman veli toplantıları için izin alabilecek, alması gerekecek veya işte zaten hamilelik sürecinde sürekli izin alıp doktora gidecektir. Ben tabi çok bilmiyorum hamilelik prosedürlerini de hani zaten bir yasal olarak hak ettiği doğum izni var. Ee, onu kullanacak. Ondan sonra işte çocuğu hasta olacak, ona gidecek. Yani bir sürü şey yani hani bir sürü bir sürü şey. O yüzden kurtul aslında kurtuluyorlar, kurtulurken de çok insanlık dışı bir yöntemle kurtarlar. Çünkü zaten belki de senin bir süre üzerinden atamayacağın şekilde seni işe yaramaz ve işlevsiz hissettirerek bundan kurtarlar. Tabii ki hani buna karşı nasıl mücadele edilir? Edilmez. hani Galiba o konumuz değil ama biz mesela bunları da konuşuyoruz. Yani mobbing'e karşı nasıl mücadele ediliriz kendi aramızda sık sık konuşuyoruz veya başka şeylere fazla mesai karşı falan filan nasıl konuşuyoruz diye şey yapıyoruz. Bence çok önemli bir konu. Özellikle Eylem'in de söylediği bu yeni örgütlenme biçimleri, daha doğrusu taleplerin Yeniden gözden geçirilmesi. Zira sömür biçimleri de değişti. Buna göre direnç odaklarının da tabii gözden geçirilmesi gerekiyor. Aslında oluşuyor da bu. Hani hemen hemen her alanda bunu görebiliriz. Bir de tabii enteresan vakalar da var galiba değil mi? Yani hani biz işte plazada çalışanlar, bankada çalışanlar falan diyoruz ama aslında bir de orada çalışıyor gibi görünüp aslında orada çalışmayan ama aslında... Onlar kadar çalışan <gülüyor> dersen ne anlarsınız sorusuna? <gülüyor> Kısa bir yapayım. cevap. Hem bankacı hem değil. Bankacı <gülüyor> ne dersiniz olur. mesela? Ben e, yeni açılan bir bankada şeyim, e, taşeron işçi olarak çalışıyorum. Ama beyaz yakalıyım. E, şimdi normalde beyaz yakalı deyince bir de banka deyince diyorlar ki nasıl taşeron olur kardeşim? Öyle şey mi olur? En fazla hizmetli olur. Esaire. Ondan sonra halbuki değil. Ee, i̇şin enteresan tarafı e, kredi bölümündeyim hem de. Yani kredilerin en çok bol sıfırlı kısımların e, onaylayanlardanım. Dolayısıyla e, tam bir böyle karmaşa ve ironi içerisindeyim. E, ama diğer taraftan sorumluluk anlamında inanılmaz şekilde, ya, sorumluluk derken daha doğrusu sorumluluk gibi gösterip daha çok üstüne yıkmaya çalışma, eğilimleri var. Özellikle genel müdürlük açısından. Çünkü e, şubede çalıştığım için şubede kendini sevdirince biraz şey olmuyor. Yani, işte hafifliyor. Hemen şutu <gülüyor> genel müdürlük yapmaya başlıyor. Plaza da e, ben plaza çalışan da değilim dolayısıyla. E, ondan dolayı aslında sorulardan başlayarak sohbetin de başlangıcından biraz sitem ediyorum bu konuya. <gülüyor> Plaza'da çalışmayan, sadece e, şubelerde çalışan, ofislerde çalışan, ya da işte mesela ikili, sadece patron var, kendi var. Ee, o tarzda bile olan, yani direkt patronla muhatap ve işte şeyle muhatap gibi durumlarda yer alan e, şeyler de var. Ancak e, baskı diğer kadrolu olan işçilerden daha fazla oluyor bizim üstümüze. Yani nasıl olsa sen e, yapıyorsun, çalışkansın, bak kadroluya da geçersin ha ona göre falan şeklinde. Ve telefonda açık açık da söylüyorlar bunu genel müdürlükte. Ondan sonra ama 3 e, ay sonra... Ya bir sözleşmeni yeni falan deyip ondan <gülüyor> sonra yani sözleşmeli olarak sürekli değişiklik, sürekli değişiklik vesaire oluyor. Ha, sürekli bir güvencesizlik halinde oluyoruz doğru aynı şekilde. Dolayısıyla e, bu baskılar içerisinde e, mobbinge de dahil oluyoruz ama artık artıdan kastım tabii ki bu durum parayla ölçülemez bir şey ama e, parasal boyutta bile olmayan durumlarla da karşılaşıyoruz. Mesela ne oluyor? Yine kadrolu elemanlarla birlikte çalıştığım için onlara mesela prim gibi durumlar gerçekleşiyor. Bizdeki durumda öyle bir şey yok. Ama enteresandır onlara prim yazma şeyini de biz yazıyoruz. Yani biz onlara prim yazıyoruz. Yani dolayısıyla tam böyle bir komedi şeklinde vesaire gidiyor. En çok fırçayı da biz yiyoruz. Çünkü mesela öğlen saatinde neden mesela 12 buçuk, bir buçuk e, şey saat öğlen tatil saati çalışmamamız lazım, yani hakkımız olarak çalışmamız lazım. Birden adam masanda yoksun diye fırça yiyebiliyoruz birden bire. Ne alakası var? <gülüyor> ama öyle. Yani işte sen şey böylesin kardeşim, Falan tarzı böyle tarzında böyle hem mücadele anlamında önünü kesen, hani beyaz yakalısın ama şey e, sendikaya dahi olamıyorsun. Yani TİS'e mesela dahil olamıyorsun vesaire. Boş bu sendikanın bastırmasıyla alakalı olarak TİS'e de dahil olabiliyorsun ama hani bu çok uzun soluklu bir şey. Ama onun haricinde şey yapamıyorsun. Hem de başka örgütlenmelerde vesairelerde tamamen önüne ket koyabilecek şeyler gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında çok enteresan bir sürü duruma gebe bu konu konuştukça. Biraz bir yandan da toparlamak zorundayız. Ee, son olarak size söz verelim, ondan sonra da toparlayalım. Ya ben de dediğim arkadaşın dediği gibi ben de bir şubede çalışıyorum bankada. Ee, şimdi hani sendikalaşmaktan bahsediyoruz da, bizim için aslında sendika e, ekmek su gibi ihtiyaç. Şimdi ben iki ay içerisinde alt, e, beş değişik şubede çalıştım, beş değişik e, yeri sürgün edildim. E, şey yaptığımda yani buna evet maraza çıkarttım kavga etmeye çalıştım ama arkamda örgütlü bir güç olmadığı için yapabileceklerim çok kısıtlı olduğuna farkına vardım. Ve bir, hani bir durum olduğunda bana işte bir atıyorum bir soruşturma olduğunda başka bir yere tamamen aykırı bir yere sürgün edildiğimde arkamda duracak işte sadece şey değil yani başka şeyler değil avukat anlamında bile destek sağlayacak bir güç olmadığında susuyorsun. Mesela Çalışım Bankanın anlaşmalı çalıştığı şirket firmalar var sanayi bölgelerinde. Onları gidiyorum zaman zaman. Mavi akıllı işleri görüyorum. Aslında onların sorunlarıyla bizim sorunlarımız arasında o kadar sandığımız kadar fark yok. Yani onlar da uzun çalışıyor. Onlar da çok fazla ücret almıyor. Benim şube çalışanları, şube, onlar da fazla mesaileri ödenmiyor. Bizim ama onlar kadar cesaretli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani zincirlerini, zincirlerimizden başka bir şeyimiz Yok gibi bir laf vardı ya. Bu aslında beyaz yakılıların en azından bir kısmı için gerçekten hani şu an geçerli e, mevcut sendikalar bunu cevap verebiliyor mu? Hayır. E, veremiyor ama biz e, mevcut sendikaların e, yapısında değiştirmek adına da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama ilk önce o mevcut sendikalara e, bence üye olmak, onları oraya girmek ve oraya dönüşülmek için de bir e, mücadelenin içerisine girmemiz gerekiyor. Bu yaptığımız hem Abbasğa'da hem de yoğurtçudaki e, forumlar e, bence buna da hizmet etmesi ismet etmek anlamında ya yani yeni örgütlenme biçimleri, yeni sendikal biçimler, daha doğrusu eski köy, köylenmiş biçimleri e, mücadelecilik anlamında değiştirmek adına e, çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum. E, aslında galiba sitemetti arkadaşımız başta ama bu, bu e, grubun adı kurulurken beyaz yakalar olmasının sebebi zaten sadece plazanda, plazada çalışanlar yok, sadece Ofiste çalışanlar yok, sahada çalışanlar var, hiç ofiste olmayıp beyaz yakalı olan insanlar var diye daha var. E, Evet freelance çalışanlar var diye daha geniş bir isim olsun diye bildiğim kadarıyla böyle kondu. E, bu konuştukça olacak bir konu. E, o yüzden en az bir program daha yaparız diye düşünüyorum bununla ilgili. Ama şimdilik burada toparlayalım. E, i̇smini sayamayacağım çok fazla arkadaşım etrafımda o yüzden tek tek konuklarımın adlarını söyleyemeyeceğim ama Bebek Parkı'nda Abbas abi yoğurtçu beyaz yakalı atölyelerinden arkadaşlarımız var. Tekrar görüşmek üzere. 96 yollarında oy. Bir ömür geçer buralarda sanki yarın dünden uzak bitmeyecek bir yol. 96 yollarında bir zincir boğazında sıkar sıkar gevşetemem. Ağlayamam Ayda yılda bir kaçamak Kaçsak bile yaşama bak Dokuz altı yollarında Gülmek yasak Gülmek yasak yani kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe Gül, Özlem ve Aslı. Açık Radyo program destekçisi olun.